İkinci bab, hadesten hükmi pislikten temizlenmek hakkındadır. <gülüyor> hadesten taharet, yıkanmak, abdest almak ve teyemmüm etmek demektir. İstinca bunlardan evvel olduğu için abdestin sebebi olan kaza i hacetten başlayarak bunun keyfiyet, sünnet ve adabını sayalım. Kaza i hacetin adabı 1- Kırda bulunan kimse defii tabi için insanların göremeyeceği tenha bir yer seçmeli ve mümkün olursa perde arkasına geçmelidir. 2. Hemen çömelirken açılmalı. 3. Güneşe, aya, kıbleye karşı önünü dönmemeli ve bunlara arkasında çevirme, çevirmemelidir. Ancak kapalı bina içerisinde olursa zarar vermez. Şafii ve Maliki'ye göre böyle ise de Hanefi'ye göre böyle değildir. Kapalı yerde de olsa yine kıbleye dönmemeli ve arkasını vermemelidir. Evlerdeki helaların buna göre yapılmasına dikkat edilmelidir. Fakat yapılmış 100 numaralar kıbleye geliyor diye onlara girmekte beis yoktur. Fakat bina içerisinde de bunlara dönmemek daha uygundur. Kırda hayvanıyla ve elbisesiyle tesettür edilebilir. 4. İnsanların oturacağı, geçeceği yerlere hacet etmemek. 5. Durgun suya su dök dökünmemek. 6. Meyve veren ve gölge vazifesi gören ağaçlar altına hacetini görmemek. 7. Kırlardaki hayvan yuvalarına deliklerine su dökünmemek. 8 sıçrantılardan korumak için sert çatılara su dökmemek 9 rüzgara karşı su dökülmemek 10 otururken sol tarafa eğilmek ihracat daha kolay olur 11 sol ayağıyla helaya girmek 12 çıkar çıkarken sağ ayağıyla çıkmak 13 Ayakta su dökmemek Hazreti Ayşe Resulullah ayakta su dökülmüş müdür diyene inan dökülmüştür diyene inanmayın buyurmuştur. Hazreti Ömer Resulullah beni ayakta su dökünürken görmüştü. Ya Ömer ayakta su dökünme buyurdu. Ben de ondan sonra bir daha ayakta su dökünmedim dedi. Varsa sızıntıyı azaltmak ve idrar sıkışıklığı gibi hastalıklarda daha kolay su dökülmek için ayakta su dökülmeye de ruhsat vardır. Çünkü Huzeyfe İbni Yeman rivayet etti ki Peygamber Efendimiz ayakta su dökündü, su dökündü. Ben de su getirdim, abdest aldı ve mesleri üzerine mesetti. etti. Sıhhah-i bu e, rivayet mevcuttur. 14. Yıkandığı yerde su dökmemek. Peygamber efendimiz âmmetül vesvasi minhu Umum vesveseler bundandır. Yani yani e, Banyoda yıkandığımız yerde e, bevletmek yani çiş yapmak sonucunda e, vesvesenin çoğunluğunun bundan olduğuna dair e, rivayet var. i̇bn İbnü Mübarek su akıp gidiyorsa beis yok demiştir. Peygamber Efendimiz La yebûlenne ehadukum fî müstehammehî سُمَّ يَتَوَضَّعُ فِيهِ فَإِنَّ آمَّتَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ Sizden hiçbir kimse hamam ettiği yani banyo yaptığı yerde su döküp de sonra orada abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan dolayıdır buyurdu. 15- Allah ve Peygamber ismi yazılı bir şeyi yanında bulundurmamak kapalı olursa zarar etmez. Parmağında Allah adı yazılı yüzüğün, kaşını avucunun içine çevirip avucunu kapanması da kifayet eder. 16. Baş açık ayak yoluna girmemek. 17. Girmeden önce evuzu besmele çekmek. Mümkünse Bismillahirrahmanirrahim. Euzü billahi mine'r riczi ve'n necisi ve'l habisi. Ve muhbesiz şeytanı racim Allah'ın adıyla pis, murdar, kirli şeytan ve kovulmuş her türlü pislikten Allah'a sığınırım. Elhamdulillah lizi ezheb anni ma zini ve ibqa aliya ma yinfauni. Yaraışlı maddeleri alıp koyup Yaramayanların için ifraz imkanlarını bana bahşeden Allah'a hamd ederim. Bu duada çıktıktan sonra okunur. Bu dualar hariçte okunur. 19. Hacet için oturmadan taharet maddesini hazırlamak. 20. Bulaşmamak için taharet alırken hacet yerinden uzaklaşmak. 21. Mesaneyi tamamen boşaltmak için öksürmek, yürümek, oyluklarını sıkıştırmak, kamışı sıvamak gibi mutağda olan her çareye başvurup damlanın sonunu getirmek. Bunu yaparken ifrata varıp müşkülata düşecek şekilde vesveseye de kapılmamak lazımdır. Hatta kamışa su serpmekle vesveseyi kesebilir. Bizzat Peygamber Efendimizin de donuna su serptiği rivayet edilmektedir. İstibrada en hafif davranan, en fakif, fakih olanıdır. İstibrada vesveseye kapılmak, fıkhın ve anlayışın azlığına delalet eder. Selman radıyallahu an Allemene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Külle şeyin hatta Fi amerana anla bi azmin, ve la rafsin, ve nahanan nestabila kıblata bi Peygamber Efendimiz bize her şeyi öğretti. Hatta kazayı hacetten sonra kemik ve tezek ile taharet almaktan, kazayı hacet ve su dökünmek esnasında kıbliye dönmekten bizi men etmiştir. Bedevi arabın biri sahabenin birine kazayı hacet ve taharetini güzel yaptığını zannediyorum demesi üzerine sahabi evet ben bunu pek iyi biliyorum dedi. Arabın bana da öğret demesi üzerine sahabi tenha yere gel taharet için taş al şu yavşan otuna dön rüzgara arkanı çevir geyik gibi çök deve kuşu gibi seyirt. Bu suretle hem su dökünmüş hem de mesaneyi boşaltmış olursun. Metinde geçen şeyh kelimesi güzel kokulu yavşan otudur. El iksa ayakları üzerine çömelmektir. İcfal ardını kaldırmaktır. Kapalı olmak şartıyla arkadaşına yakın yerde dökünmeye de ruhsat vardır. İnsanlara öğretmek için üstün hayasıyla beraber bizzat Peygamber Efendimiz böyle yapmıştır. İstinca taharet alma keyfiyeti. İşini bitirdikten sonra 3 taş ile taharet alır. Makadı temizlendi ise mesele yok. Şayet temizlenmedi ise 5 taş kullanır. Çünkü temizlik vacip taşların tek olması müstehaptır. Nitekim Peygamber Efendimiz menis tecmera fel yutir. Taharet alan çift değil tek taş kullanır. Buhari ile Müslüm Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir. Birinci taşı sol elini aldıktan sonra önden arkaya doğru. ikinciyi arkadan öne, üçüncüyü de makatın etrafında dolandırır. Eğer bu mümkün olmazsa onu da ister öne ister arkaya çeksin kifayet eder. Yaz mevsiminde torbalar sarkık olduğu için birinci taş arkaya çeker. Fakat kışın torbalar toplanmış olduğu için birinci taşı öne çeker. Sağ eline büyükçe bir taş alır. Kamışı sol eliyle sıvar. Ve üç defa taşın muhtelif yerlerine idrar yoluna sürer. Ve ayrı üç taş ile bu işi görür. Veya duvarın ayrı ayrı üç yerine sürter. Bundan son derece teva edilmelidir. Çünkü duvardan mikrop geçmesi kuvvette muhtemeldir. Yaşlık kesilinceye kadar böyle yapar. Eğer ikinci defa yaşlık kesilse de su kullanılmayacaksa 3'e çıkarmak vaciptir. Hanefiye'de böyle bir vücut yoktur. Aynı zamanda adedi mesnun da yoktur. Gayet temizliktir. Dördüncü temizlik Denirse tek olmak üzere beşe çıkarmak müstahaptır sonra oradan ayrılır. Temizlendiğine kanaat getirinceye kadar sağ eliyle suyu döker ve sol eliyle yıkar. Artık içerisini karıştıracak kadar ifrat etmez. Çünkü o vesveseden başka bir şey değil. Suyun ulaşmadığı her yerin iç kısmından olduğunu, dışarı çıkmayan pislik içinse necaset hükmü sabit olmadığını ve zahirde olan necasete uğrayan suyun onu temizleyeceğini bilmelidir. Artık vesvesenin manası yoktur.'' haharetten sonra Allahumme tahhir qalbi minen nifaqi ve hass furji minel Allah'ım kalbimi nifaktan temizle beni namahremden muhafaza ile diye dua edilir. Kokuyu izale için elini toprağa veya duvara sürer, taş ile temizlendikten sonra su ile taharet müstahaptır. Rivayet olundu ki Küba halkı hakkında nazil olan Fihi رجال يحبون أن يتطهروا. Orada öyle erkekler var ki onlar temizliği sever. Tövbe suresi 108. ayeti cevresi üzerine Peygamberimiz Kübe halkına nedir bu temizliğiniz ki Allah sizi met ediyor buyurunca biz taş ile taharet aldıktan sonra su ile de temizleniriz diye cevap vermişlerdir abdestin keyfiyeti. Taharetten sonra abdest alınır. Peygamber Efendimiz abdest bozunca hemen abdestini tazelerdi. Abdestin adabı. 1. Evvela misvak ile dişleri temizlemek. Nitekim Peygamber Efendimiz in ve in ve hukm turu'ul Kur'ani fe Ağızlarınız Kur'an yoludur. Onları misvak ile temizleyiniz. Ebu Nuaym, Hilye'de buyurmuştur. Misvak kullanırken namazda Kur'an okumak ve zikrullah için ağız temizliğini niyet etmelidir. Peygamber Efendimiz diğer bir hadis-i şerifinde Salatu ala eseri sivaq, efdalu min khamsiz ve seb'ine salate min gayri sivaq. Misvak kullanılarak kılınan bir namaz, misvaksız kılınan 75 namazdan daha faziletlidir. Bir hadiste <gülüyor> Levle en şukka ala ümmeti le emertuhüm biz siwaki inde salati. Eğer ümmetime ağır geleceğinden korkmasaydım her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim. Buhari ve Müslim Ebu Hureyreden buyurmuştur. Diğer bir mübarek sözünde de "Malli raqum tedhulune aleyye kulhan steku". Niçin sararmış dişleriniz ile huzuruma giriyorsunuz? Misvak kullanın, misvaklanın buyurmuştur. Peygamber Efendimiz geceleyin birkaç defa misvak kullanırdı. İbn Abbas peygamberimiz misvak için bize öyle emirler verirdi ki bu hususta bir ayet nazil olacağını zannederdik buyuruyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleykümselam "Fe'inhu metharatun li, lil fehim, femi ve mardatun lir lirrabbi. Misvaka devam edin. Zira misvak hem ağız temizliği hem de Allah'ın rızası olacağı şeydir. Allah'ın razı olacağı şeydir. Buhari buyurmuştur. Ali İbni Talib anh, misvak hafızayı arttırır ve balgamı izale eder buyurmuştur. Sahabe-i kiram misvak kulaklarında olduğu halde yola çıkarlardı. <gülüyor> misvak kullanmanın keyfiyeti. Misvak, erak ağacından veya diş sarılığını izale edebilecek diğer sert ağaçların dallarından olabilir. Bu ağaç ile enine boyuna veya yalnız enine dişlerini temizler. Her namazda ve akabinde namaz kılma, kılması bile her abdeste uyku ve açlık zamanlarında sükut ettiği sıralarda veya kokulu bir şey yediği zaman misvak kullanması müstehaptır. Misvak hakkında izahat. Misvak 20 kadar faydası beyan edilmiştir. Ağzı temizler, 2. Allah'ın rızasını celbeder, 3. Melekleri memnun eder, 4. Şeytanı darıltır, 5. Ağzı tatlandırır, 6. Dişi celalandırır, 7. Göze kuvvet verir, 8. Sünneti eda eder, 9. Sesi güzelleştirir, 10. Zekayı artırır, 11. Diş etlerini kuvvetlendirir, 12. Konuşmayı kolaylaştırır, 13. Son nefeste kelime-i şehadeti hatırlatır, 14. Kocalığı geciktirir. Kocamayı 15 sevabı çoğalır 16 can çekişmeyi kolaylaştırır 17 mideyi takviye eder 18 hazmı kolaylaştırır 19 aklı arttırır 20 bedenin rutubetini keser daha çok faydaları sayılan misvak yalnız abdestle değil yatarken, kalkarken, yemeklerde ve diğer hallerde kullanılır. Abdestin evvelinde veya ağza su verirken olması ihtilafi ise de ihtilaflı ise de her ikisinde de caizdir. Misvakta diş etlerini dememek lazımdır. Gayet diş ve ağız temizliği olduğundan bu temizlik ne ile mümkün olursa maksat onunla hasıl olur. Hatta hiçbir şeyi bulamayan temiz parmaklarıyla da bu temizliği yapar. Misvak ağacının kokusu ve benzeri hastaları vardır. Aynı zamanda temiz bir ağaçtır. Şayet bir parçası mideye kaçsa mide onu hazmeder. Bu gibi faydaları olmamakla beraber sıhhi olan fırça ve macun da aynı vazifeyi görür. Mütercim Minnotu Misvak işi bittikten sonra abdest için kıbleye dönerek oturur ve misvak ile işi bittikten sonra abdest için kıbleye dönerek oturur ve Bismillahirrahmanirrahim der. Peygamber Efendimiz "Vudu'e <gülüyor> Besmele ile başlamayanın abdesti kamil değildir." buyurmuştur. Tam bu esnada "Euzubike min hemezatis şeyatin ve euzubike" Rabbi en yahlurun. şeytanların vesvese ve huzurlarından sana sığınırım. 23 müminin suresi 97 ve 99cu ayet kelimesindeki ayeti du et okur Sonra ellerini su kabının içine sokmadan üç defa yıkar. Bu esnada Allah'u me inni es elkel yümle ve verekete ve U zubi kemine şu mi vehelke. ''Allah'ım senden iyilik ve bereket dilerim. Şum ve helaktan sana sığınırım'' duasını okur. Sonra abdestsizliği gidermeye veya namaz kılmak için niyet eder ve bu niyeti ta yüzünü yıkayıncaya kadar devam eder. Hatta yüzünü yıkarken niyet hatırında değilse abdesti olmaz.'' Çünkü yüzü yıkarken abdestin farzlarına girmiş oluyor. Niyetin farza girerken olması lazımdır. Fakat bunlar tamamen şafi mezhebine göredir. Gerçi hanefi mezhebine göre de elini yüzü, yüzünü yıkarken niyet etmelidir. Fakat şafilere göre niyet farz, <gülüyor> hanefilere göre ise sünnettir. Unutulsa abdeste zarar vermez. Hanefilere göre abdestte niyet sünnettir. Çünkü abdest bizatihi bir ibadet değildir. İbadete vesiledir. Aynı zamanda gaye olan temizlik niyet ile de niyetsiz de hasıldır. Ancak ibadet niyetiyle olursa sevabını arttırır. Sonra sağ eliyle avucuna ayrı ayrı aldığı sular ile birlikte ağzını çalkalar. Her defasında suyu boğazına başına kadar indirir ve gargara yapar. Hanefiyelere göre gargara mekruhtur. Ancak ağızda suyu çalkalar. Allahım inni ala tilaati kitabik ve kessret zikri laka. Allahım, Kur'an okumakta ve seni çok zikretmekte bana yardımcı oldu Asın okur. Sonra aynı vaziyette sağ eliyle burnuna üç kere su verir. Her defasında oruç değilse suyu genzine doğru çeker ve sol eliyle sümkürür. Suyu genzine çekerken Allahım, rəhli raihe tan ve ante g'ni razın. Allahım, sen benden razı olduğun halde bana cennetin kokusunu duyur. Allahım, inni auzbik min rabahet nahr ve min suid dar. Allah'ım cehennem kokularından ve varılacak fena meskenlerden sana sığınırım der istinşak suyu genize çekmek demektir İstinsar burun içini temizlemektir bunun için bunlar ayrı ayrı zikredilmiştir. Sonra avucuna aldığı su ile saçlarının tükendiği alnının üst kısmından çene altına ve yanlardan kulaktan kulağa olmak üzere yüzünü yıkar. Alnının iki tarafında saç bulunmamasından hasıl olan beyazlık yüzden değil baştandır. Kulak başından alnının zaviyesine köşesine bir iplik çekildiğinde yüz tarafında kalan kısmını yıkamak lazımdır. Bu kısımda biten hafif tüyleri kadınlar yolduğu için buraya tahzif denir. Kaş, kirpik, bıyık ve sakal başı olan kulak ile yüz arasındaki kısımda bulunan tüyler veyahut izar sakal ile kulak arasıdır. Bu dört tüyün hem kendilerini hem de bittikleri yeri yıkamak vaciptir. Alt kısmı görülen seyrek ve hafif sakalın dibine suya ulaştırmak suyu ulaştırmak farzdır ancak sık ve kaba sakal olursa yalnız üst kısmını yıkamak kifayet eder. Çocuk üstündeki ve çene altındaki tüyler de sakal hükmündedir. Diğer azalarda olduğu gibi yüzünü de sünnet olarak üç kere yıkar ve sakalının dış kısmına suyu akıtır. Parmaklarıyla göz pınarlarını, çapak ve sürme yerlerini yıkar ve temizler. Peygamberimizin böyle yaptığı rivayet edilmiştir. Gözünü de bu gibi maddi kirlerden temizlerken gözüyle yaptığı hatalardan temizlenmesini de niyet eder. Yani göz hatalarından tövbe eder. Hatta her azasını yıkadıkça onu düşünür, yüzünü yıkarken. Allahım, beyit ve çi bin nuru ke yeme tebe yodu ucuğu evliyai ke, tu saviit ve çi bi zulmati ke yeme te sveddu ucuğu dostlarının ike. Allahım, dostlarınının yüzünün ağracağı günde yüzümü nuruyla akayla, düşmanlarının yüzlerinin karacı kararacağı günde ise yüzümü Karanlığına karartma. Yüzünü yıkarken sakalını parmaklarıyla hilal, hilallemesi, aralaması da müstehaptır. Sonra kollarını dirsekler ile beraber yıkar. Ayette illa diğer bazı ayetlere nazaran ma manasında kullanılacağı gibi kendi manasıyla da Mugayya cinsinden olan Gaye, Mugayyanın hükmünü aldığı için dirseklerin de yıkanması farzdır. Mütercim. Bu e, Kur'an'daki abdest ayetinden bahsediyor. Aynı zamanda Sünnet'ten de delil vardır. Sonra kollarını dirsekler ile beraber yıkar, parmağındaki yüzüğü tahrik eder, yani oynatır. Yüzük geniş olup altına su giderse tahriki, tahriki sünnettir. Dar olursa altına su gitmek için tahriki farzdır. Nurunu çoğaltmak maksadıyla dirseklerden yukarıda geçebilir. Bir mezhepte omuz başından aşağı bütün kolu yıkamak borçtur. Bize göre ancak dirsekler yıkanır. Fazlası mekruhtur. Yalnız bunu böyle bildikten sonra Gazali'nin de dediği gibi nurunun çoğalması maksadıyla dirseklerden yukarı geçilebilir. Çünkü yıldız, ay ve güneşin kararıp döküldüğü kıyamet gününde herkes abdest azalarından ışık görecektir. Nitekim Peygamber Efendimiz Menisteta en yutila gurretehu fel yefal. ''Nurunun çoğalmasına gücü yeten yapsın yani abdest azalarını daha etraflı yıkamak suretiyle nurunuzu artırın.'' buyurmuştur. Yine rivayet olundu ki ''İnne hilyete teblugu mevâdi'al vudu. ''Nur abdest azalarında bulunur ve onları kaplar. Evvela sağdan başlar.'' Peygamberimiz daima sağdan başlar ve sağdan başlamayı emretmiştir. Hanbeliler sağdan başlamak vaciptir derler. Şafii ve mehanefilere göre ise sünnettir. Sağ elini yıkarken Allahumma e'tini kitabi bi yemini ve hâsibni hisaben yesira. Allah'ım kitabımı sağımdan ver ve benim hesabımı kolay eyle. Sol kolunu yıkarken Allah'ım ve la tu'ni kitabi bi ve min verai zahri. Allah'ım kitabımı solumdan veya ardımdan verme dualarını okur. Sonra başının tamamını kaplama meseder. Her iki elini ıslatır. Sağ elinin parmak uçlarını sol elinin parmak uçlarıyla birleştirir ve başının ön tarafından arkaya, arkadan da öne doğru çekmekle bir defa kapalı mesetmiş olur ve bunu üç kere yapar. Abdeste başa mesetmenin farziyetinde bütün ümmet müttefiktir. Ancak vem sehu bir ru sikun. Ayeti celilesindeki bir den sebep miktarında mezhepler arasında ihtilaf vardır. İmam Malik ve İmam Ahmet'e göre bir zayidedir. Binaenaleyh başın tamamını mezhetmek harzdır. İmam Şafii bir parmak da olsa cüz'i bir miktarını mezhetmek kafidir der. İmam-ı Azam'dan dörtte bir. El ayası ve üç parmak miktarı rivayetleri vardır. En sağlam rub nasiye yani başın dörtte biridir. Çünkü birçok şer'i hükümlerde dörtte bir külli makamına kaimdir. Bu da bir el ayasıyla ölçüdür. Üç parmak miktarının kifayetini kabul edenler varsa da zayıftır. Kaplama mese gelince bu sünnettir. Fakat Hanbelililere göre... Hangi mes olursa olsun ayrı ayrı elleri ıslatmakla iki veya üç defa yapılması mekruhtur. Kaplama mes gazalenin tarif ettiği şekilde hasıl olmakla beraber daha güzel bir şekli de şöyledir. İki elini ıslattıktan sonra baş parmak ile şehadet parmaklarını ayırır. Sonra her iki elin diğer üç parmak uçlarını birleştirir. El ayasını ve o iki parmakları dokundurmadan yalnız Üç parmaklarının iç kısmıyla başının önden arkaya doğru ensiye kadar çektikten sonra el ayasıyla başının yanlarını mes eder. Şehadet parmaklarının ucuyla kulaklarının içini, baş parmağının içiyle kulaklarının arasını, şehadet parmağının dış kısmıyla ensesini meseder. eder. Başını mesederken ederken de Allahümme gâşşinî. Bir rahmetike ve enzil aleyye min bereketike ve zilni tahte zille arşike yemela zilla illa zilluke. Allah'ım beni rahmetine garket, Bereketinden bana tattır. Senin rahmetinin gölgesinden başka gölge olmayan bir günde ''Arşın altında beni gölgelendir'' duasını okur. Sonra parmaklarını ıslatarak kulaklarının iç ve dış kısmını mesheder. Kapalı mesihte anlattığım gibi mesheder şehadet parmağını bir yere dokundurmazsa kulakları için ayrı su almaz.'' Bunun şekli şöyledir. Şehadet parmağının ucu ile kulaklarının içinden baş parmağıyla da kulaklarının dış ve arka kısmını meseder. Sonra da içini kulaklarının üzerine kor ve bunu üç defa tekrar eder. Bunu yaparken Allahümme c'alni min lezine yistemi'ûne l-qavli fe yettebi'ûne ehsenehû Allahümme esmi'ni münâdiyel cenneti me'el ebrâr Allahım beni söz dinleyip en güzeline uyanlardan et. Allahım cennete davet eden münadilerin sesini iyilerin safında iken bana da duyur duasını okur. Sonra yeni bir su ile boynunu meseder. Zira Peygamber Efendimiz Hanefilere göre her ne şekilde olursa olsun boyun için ayrı su almaya lüzum yoktur. Zira Peygamber Efendimiz ''Meshur rakabeti emanun minel zulli yevmel kıyame. Boyunu mesh etmek, kıyamet günü dalalete düşmekten emniyet sağlar.'' buyurmuştur. ''Boynunu mesederken ederken Allahümme fekki rakabeti Minen nâri ve uzu bike minel selâsili vel a'lâli.'' ''Allah'ım boynumu kendimi cehennemden azat eyle.'' Zincir ve bu bukağılardan sana sığınırım duasını okur. Sonra sağ ayağını yıkar, sol elinin parmağıyla sağ ayağının küçük parmağının alt kısmından başlamak ve sol ayağının küçük parmağında bitirmek üzere bütün parmaklarını aralar. Böylece her iki ayağını üçer kere yıkar. Sağ ayağını yıkarken Allahümme sebbit kademeyye ala sırati yemme tezullul aktamu finnar allahum allahum ayaklarımın cehenneme kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinden kaydırma duasını okur sol ayağını yıkarken allahumme inni auzu bike en tezulla qademayya ala sırati yawma tezullu fihi al münafiqin münafıkların ayakları kayacağı günde sırattan ayağımın kaymasından sana sığınırım duasını okur. Bütün bu dualar birer edep ve fazilettir. Yoksa bu hususta peygamberimizden mervi kati bir rivayet mevcut değildir. Ve nurunun ziyadeliği için Ayağın yan kemiklerini de yukarı geçmek suretiyle ayağını kaldırarak Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Sübhaneke Allahümme ve bihamdik la ilahe illa ent amiltu suen ve zalentu nefsi estağfiruke Allahümme ve etû bu ileyk ve tub aleyye inneke entet tawwabur rahim Allahumme ij'alni minet tawwabin ve ij'alni minel mutetahhirin ve ij'alni mina ibadikis salihin ve ij'alni abdan saburan ve syukuron ve ij'alni eskuruke Kesiran ve usbipu ke ve elcile duasını okur. Denildi ki, abdesti mütakip kim bu duayı okursa, onun abdesti mühürlenerek arş ağzamın altına kaldırılır ve kıyamete kadar sahibi için tesbih eder. Abdestin mikrohları: 1. Ağzaları üç kereden ziyade yıkamak. Üçten az yıkamak da mekruhtur. Üç sayısını aşan kimse zulüm ve abdeste israf etmiş olur. Peygamber Efendimiz her azayı üç kere yıkamak suretiyle abdest aldı ve ziyade eden zulüm ve kötülük etmiş olur. Diğer bir hadisinde de Sekunu kavmin min hazihil e'immeti ya Tedune, fi du'ayı ve tahur. İleride bu ümmetten dua ve temizlikte haddine aşacak kavimler gelecektir. buyurmuştur. Denildi ki taharette suya fazla düşkün olmak, yani suyu haddinden fazla kullanmak akıl zayıflığındandır. İbrahim bin Etem ilk vesvese taharette baş gösterir diyorlar. Hasanı Basri'yi inne şeytan Yedek olun. insanlara vesvese veren bir şeytan vardır. Adına Velhan denir. Bu söz Peygamberimizden mervi bir hadisi merfudur. Biraz ayrı ifadeyle Tirmizî camiinde Ubay ibni Kaab'tan rivayet etmiştir. 2. Abdest bittikten sonra elini sallayıp suyu sikmesi mekruhtur. 3. Abdest esnasında konuşmak mekruhtur. 4. Suyu yüzüne çarpmak mekruhtur. Bazıları abdest suyu mizana konacağı için herhangi bir şey ile abdest ve gusül suyunu kurutmayı mekruh saymışlardır ki Saad İbni Hüseyy ve Zuhri bunlardandır. Fakat Muaz bin Cebel Peygamber Efendimizin yüzünü sildiğini rivayet etmiştir. Ayrıca Peygamberimizin suyu silmek için... Bezi bulunduğu Hazreti Ayşe'den rivayet edilmiş fakat bu rivayete de itiraz edilmiştir. Mezhebimizde peşkir kullanmakta beis olmadığı tasrih edilmiştir. Kullanmak caizdir. Terki daha güzeldir. Dava abdest suyundadır. Diğer sularla değildir. Esasen Arabistan'da da buna lüzum yok. Çünkü bir ağza yıkanırken diğeri kurur. 5. Bakır ve tunç gibi kırmızı kaplarıyla abdest almak mekruhtur. Bunun keraheti dini değil tıbbi'dir. İbn Ömer ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bu gibi sarı kaplar ile abdest almanın keraheti rivayet edilmiştir. Şubeye sarı bir kapta abdest suyu hazırlanınca İbn Ömer ve Ebu Hureyre rivayetine atfen mekruh olduğunu söylemiştir. Böylece abdest işini bitirip namaza şuruğu geleceği edeceği zaman şuru edeceği zaman layık olan halkın manzarı olan dış görünüşünü temizlediğini düşünerek Allah'ın manzarı olan kalbi temizlemeden huzuruna çıkıp ona münacat etmekten utanmalı ve tövbe edip kötü huylardan arınmak ve iyi huylar ile bezenmek bu dış temizliğinden daha makbul olduğunu iyice anlamalı ve batın ile ilgilenmeyip yalnız zahir temizliği ile meşgul olan padişahı davet eden kimsenin evinin içerisi pislikle dolu olduğu halde dışını badana boya ve çiçekler ile bezeyip, temizleyip süslemekle uğraşana benzediğini bilmelidir. Bu adam tevbih ve takdire ne kadar müstahak ise yalnız zahir temizliği ile uğraşıp kalbini temizlemeden Allah huzuruna çıkan kimse de o nispette helaka müstahak olur. Abdestin fazileti Bu husustaki hadisler Men tevadde fe esbegâ Vudu'a ve sallarak ateyni lem yahtus fihima nefsehu bi şeyin minneddünyâ harca min zunubi ke yevmil veledhü ümmühü ve fî lafz-i ve lem yeshu fihima gufira lehu ma teqaddeme min zembihî kim ki abdest alır, abdestini tamamlar. Hatırına maddi bir şey gelmeden iki rekat namaz kılarsa yeni doğmuş gibi bütün günahlarından sıyrılmış olur. Diğer rivayette hiç sehvetmeden bu namazı kılarsa bütün geçmiş günahları bağışlanır buyurulmuştur. Yine Peygamber Efendimiz diğer bir hadisinde إلى النبي بكم بما يكفر الله به خطايا ويرفع به الدرجات إذ بقو وضوء وضوئي على مكارهي ونقلو إقدامي إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك allah Allahu Teala'nın kendisiyle hataları mahvedip dereceleri yükselttiği şeyi size bildireyim mi? Şiddet ve melalet anlarında adabına riayet ederek mükemmelce abdest almak, camilere gitmek ve bir namazı kıldıktan sonra diğer namaz vaktini beklemektir. Sonra üç defa. İşte bu ribattır. Murabıta kalbi ibadete bağlamaktır buyurdu. Ve teveddaa merreteyn merreteyn ve gâle men teveddaa merreteyni merreteyn etâhu allâhe ve teveddaa salâse salâse ve gâle hâza vudû'i ve vudû'u el anbiya min qalb halilir rahmani ibrahim aleyhisselam peygamber efendimiz bir defa abdest azalarını iki, ikişer kere yıkamak suretiyle abdest aldı ve böyle ikişer defa azalarını yıkayanlar iki ecir alırlar buyurdu. Bir defa da abdest azalarını Üçer kere yıkamak suretiyle abdest aldı ve işte bu benim benden evvelki peygamberlerin ve bilhassa Halil İbrahim aleyhisselamın abdestidir buyurdu. Yine peygamber efendimiz Men Allahu inda vudu'ihi Allahu cesedehu küllehu ve men dem yezkuru ve nem وَمَن لَّمْ يَذْكُرِ اللَّهَ لَمْ يَتُهَرَّ مِنْهُ إِلَّا مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ abdest alırken Allah'ı zikreden besmele ile başlayan kimsenin bütün bedeni besmele getirmeyenin ise yalnız yıkadığı azaları temizlenir buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz men tavadda tuhrin keteb Allahu lehu bihi ashre hasanat temiz olduğu halde yani abdestliyken abdest alan kimseye Allah on sevap yazar buyurmuştur. Diğer hadiste el vudu alel vudu nurun alel nur Abdest üzerine abdest, nur üzerine nur buyurmuştur. Bütün bunlar abdesti tazelemeyi teşvik içindir. Diğer bir hadiste İzâ teveddâ'l-Abdûl-Müslimû fete mevmede haracatil khatayâya min fîhî Ve izâ stinşeq haracatil khatayâya min enfîhî Ve izâ ghasel vejhühü haracatil khatayâya min vejhîhî Hatta tahrüce beyne eşfâri Gineği, فإذا min yediiği, hatta tâxrûj min tâht el azfari, fi'iza masabir aysiiği, xarjet el xataiye min Rjilihi harjete lhatayi min rjilihi, hatta tahrjje min tpt azfara rjilihi, sümme kane meşyuhu ila mescide ve salatuhu nafile tllah. Müslüman bir kul abdest alırken ağzına su verdiği vakit ağzıyla işlediği bütün Hatalar ağzından çıkar. Burnunu temizlediği zaman burun hataları burnundan çıkar. Yüzünü yıkadığı zaman yüzündeki hatalar yüzünden, hatta kirpiklerinin bittiği göz kenarlarından, ellerini yıkayınca tırnaklarının altına varıncaya kadar, bütün hatalarından başını mesedince kulaklarının altına varıncaya kadar Başını bütün hatalardan ayaklarını yıkayıncaya, ayak tırnaklarına varıncaya kadar bütün hatalarından sıyrılıp çıkmış olur. Sonra da temiz olarak camiye girip kıldığı namaz kendisine kalır buyurmuştur. Bu hadis-i şerif manevi hataların temizlendiğini ifade ettiği gibi maddi mikropların da göz çapaklarından, burun ve ağız içinden tırnakların uçlarından çıkıp gittiğini açıkça ifade etmektedir. Esasen Kur'an ve hadis emirlerini yalnız bir cepheye tahsis etmemek lazımdır. <gülüyor> Bu rivayet, rivayet olundu ki abdestli bulunan oruçlu gibidir. Ebu Mansur Deylemi, zayıf senet ile Amr bin Haris'ten rivayet etmiştir. men tevabdeve ve ahsene vudu سُمَّ رَفَعَ رَأْسِهِ إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ففتح له أبواب الجنة أبواب الجنة السماوية يدخل من أيها kim adabına riayetle abdest alır, sonra başını semaya kaldırarak eşheden la ilah illallahü vahdehu la şerike ve eşhedenne Muhammeden abduhu ve resuluhu der ise kendisine 8 cennet kapısı açılır, istediğinden içeri girer buyurulmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu an iyi ve mükemmel alınan bir abdest şeytanı insandan uzaklaştırır buyurmuştur. Mücahit, zikrullah, istiğfar ve taharet ile yatmak imkanı bulunanlar bulanlar öyle yapsın. Çünkü ruhlar öldüğü gibi dirilirler buyurmuştur. Guslün keyfiyeti. Su kabını sağ tarafına kor, besmele ile ellerini üç kere yıkar, sonra anlattığımız gibi taharet alır. Sonra var ise bedeninde bulaşan meniyi temizler. Sonra yine yukarıda anlattığımız şekilde namaz için olduğu gibi abdest alır. Suyun toplandığı tekne leğen içerisinde veya çamur içerisinde üzerinde yıkanıyorsa israftan kaçınmak için ayaklarını yıkamayı tehir eder. Sonra üç kere başına, üç kere sağına, üç kere soluna su döker ve her tarafını iyice ovar. Saçını sakalını hilallemek suretiyle suyu diplerine ulaştırır. Kadın ise örgülerini çözmeye mecbur değil. Gayet diplerini yıkamaktır. Eğer örgüler çözülmeden diplerine su gitmiyorsa o zaman örgülerini de çözer. Kulak, göbek gibi bedenin kapalı yerlerine dikkat eder. Yıkanırken tenasül uzvuna dokunmamaya gayret eder. Eğer dokunursa abdestini iade eder. Hanefi mezhebinde tenasül uzvuna değmekle bir mahzur yoktur. Yıkanmadan evvel abdest almışsa sonradan abdest alması caiz değildir. İşte şu anlattıklarımız abdesti ve guslün sünnetleridir. Ahiret yoluna girenin bilip yapması gereken kısımlarını anlatmış olduk. Bunların haricindeki meselelere bazı arızalar sebebiyle ihtiyaç hasıl olursa onlar için de fıkıh kitaplarını müracaat edilir. Hülasa olarak gusülde anlattıklarımızdan farz olan iki şeydir. Birincisi niyet, ikincisi bütün bedeni yıkamaktır. Hanefilere göre guslün farzı üçtür. Mazmaza, istinşak, bütün bedeni iyice yıkamak. Abdestin farzları da niyet, yüzü kolları hudutlarına kadar yıkamak, başa meshetmek, ayakları topuklarıyla yıkamak ve tertip olmak üzere altıdır. Mualat yani ağzanın biri kurmadan diğerini yeme hemen yıkamak vacip değildir. Farz olan gusülü, gusülü icap ettiren dört şey şunlardır. 1- Bakmak, rüyalanmak, ellemek veya her ne suretle olursa olsun şehvet ile meninin çıkması. 2. Sünnet yerinin müştehat olan kadın veya erkeğin sünnet yerine geçmesiyle sünnet yeri geçtikten sonra ister inzal olsun ister olmasın gusül farzdır. 3. Hayız. Kadının aybaşı adeti. Bundan temizlenince yıkanmak farz. 4. Nifas. Dohusalık hali. Çocuk doğurduktan sonra gelen kandır. Bu da azami 40 günde temizlenir. Bundan aşağıda her ne zaman kesilirse yıkanmak farzdır. 40 gün 40 günde temizlenmezse hemen yıkanır. Çünkü ondan sonra gelen kan nifas kanı değil hastalık kanıdır. Hiçbir şeye mani değildir. Bunlardan başka hallerde yıkanmak sünnettir. Cuma ve bayram günleri ihram giyerken, vakf ederken yıkanmak gibi Mekkiye girerken, teşrik günlerinde ve, veda tavafı için. Bir kavle göre cünüp olmayarak Müslüman olan kafir için cinnetten ayılan ölü ülken içinde yıkanmak müstehaptır. Teyemmümün keyfiyeti Suyu aradığı halde bulamayan, suyun varlığı şüphe edilen yerlerde her taraftan 400 adım aranırsa da yokluğu kati olarak bilinen yerlerde abes olacağından aramaya lüzum yoktur. Yahut yırtıcı hayvan veya insan korkusuyla mahpus bulunmak gibi bir mani sebebiyle suya yaklaşamayan veya mevcut su kendisinin ve arkadaşının hatta köpeğinin ihtiyacına kifayet edebilecek miktarda olması veyahut suyun raişten fazlaya satılması veya bedenin de suyu kullanmaya mani yaralarının veya herhangi bir hastalığın bulunması veya hastalanması hastalığının artması ve azasının donması gibi tehlikeler karşısında su suyu istimalden aciz olursa su bulurum veya iyileşirim ümidiyle farz vakti girinceye kadar bekler sonra temiz toprağı kasteder toprağın temiz ve toz verecek şekilde yumuşak olması lazımdır. Hanefilere göre toprak cinsinden olan her temiz şey üzerinde teyemmüm caizdir. Hatta ortalık Karlı bile olsa elbisedeki, elbisedeki toz teyemmüm için kafidir. Parmaklarını sıkıştırarak ellerini bu temiz toprağa vurur ve her iki eliyle de bir defa yüzünü mes eder. Bu sırada namaz kılmak için teyemmüme niyet eder. Artık sakalının bıyığının altına tozu ishal etmek için uğraşmaz. Ancak yüzünün her tarafına elini sürmeye gayret eder. Bu da bir defada hasıl olur. Çünkü insanın yüzü iki elinden fazla değildir. İstiyapta zannın galibi kafidir. Sonra parmağındaki yüzüğü çıkarır ve bu defa parmaklarını aşmak suretiyle ellerini toprağa vurur. Sonra sol elini Dört parmaklarının iç kısmını sağ elinin dört parmağının üstüne kor ve arkadan dirseğe kadar iner ve sonra sol elinin iç kısmıyla sağ kolunun iç kısmını dirsekten baş parmak hizasına kadar sıvazlar. Burada da sol elinin baş parmağının iç kısmını sağ elinin baş parmağının üzerine koyar, koymak suretiyle sağ elini Aynı şekilde sol elini yaptıktan sonra ellerini meseder, Parmak aralarını hilaller böyle yapmaktaki gaye bu iki abdest azalarının teyemmüm ile kaplamaktır. Bu şekil zor gelirse bunu iki veya daha ziyade darbe ile yapmakta beis yoktur. Hanefilere göre teyemmüm aynıdır. Teyemmüm. Maksut olan temizliği sağlamadığı için teyemmümde niyet şarttır. Teferruata biraz fark varsa da haizi ehemmiyet değildir. Mesela toprağa sürdü mü elini hemen azalarına sürmez. Belki yanlardan baş parmakları birbirine vurarak tozları düşürür. Her iki halde de parmakları hafif açık tutar. Teyemmümden gaye abdesti hatırlamak, topraktan yaratıldığına nazarı çekmek ve tevazu göstermektir. Hanefilere göre abdest bozulmadıkça yeniden teyemmüme lüzum yoktur. Gerek gusül gerek abdestin teyemmümü aynıdır. Böylece teyemmüm edip farzı kıldıktan sonra dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Eğer iki farzı kılacaksa, ikinci farzı kılacaksa teyemmümünü temizlemesi uygun olur. Hatta her farz için ayrı ayrı teyemmüm eder.